Zenginlik ömrü uzatır mı? Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre zenginlerin daha çok yaşadığı söyleniyor. Bu kaderle bir çelişki sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bu konuda ne diyebiliriz? Yani Avrupa'da aslında uzun yaşam hastalığı diye bir hastalık var. Nüfusun da önemli bir kısmı bu duruma gelmiş. Adam ölmek istiyor ama bir türlü ölemiyor. Evet. Şimdi yaşlandınız, yaşınız 90-100. Kafanız çalışmıyor, eliniz çalışmıyor, ayağınız çalışmıyor. Dünyadan istifade edebilecek bir haliniz yok. Yaşasanız ne olur, yaşamasanız ne olur? Evet. Bu yaşamak mıdır yani? Nefes almak, yaşamak olarak kabul ediliyorsa bu yaşamaktır. Fakat bu yaşamak değil, bu da bir sıkıntı. Ecel, hayatın uzun olması, kısa olması Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ilgili bir meseledir. Bunun zenginlikle, fakirlikle bir alakası yok. Ha şu olabilir, Ya kişi kendisine bakar, eder, hastalıktan uzak kalmaya çalışır. Evet. Belki Cenab-ı Hak ona uzun ömür takdir edebilir. Yani bu takdirle ilgili bir meseledir. Fakirlik yahut zenginlik... Hayatın uzun olması kısa olması noktasında tek amil değildir. Yani tek amil değil. Ha etkili olacaktır olabilir. Fakat ömre uzatan başka unsurlar olabilir. Yani öteden gelen, atadan gelen mesela soya çekim olabilir. Başka unsurlar olabilir. Bulunan mahal olabilir. Hani yaşlı insanları bazen konuşturuyorlar. Ne yapıyor? Ee, mesela dağda yaşamış, köyde yaşamış, tertemiz hava, benzin kokusu nedir, efendim radyasyon kirlenme nedir? nedir, radyasyon nedir hiç bunlarla muhatap olmamış. Ne yemiş mesela, işte yedi tereyağı, efendim yoğurt, yumurta, ekmek falan. Evet. Ee, bunları anlatan insanları görüyoruz, bunlar çok da zengin değil. Dolayısıyla bu ömrün uzun olması, kısın olması meselesi zenginlikle yahut fakirlikle ilgili tek bir mesele değil, tek amil bu olamaz.